Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Bir e, örnek inceleyeceğiz. A şahsı Müslüman e, bu bahsettiğimiz sıkıntılardan birine düştü. Müslümanlığı bitti mi? Asla, asla. Son nefesine bir dakika kalana kadar. Cennet isteyen için cennet kapısı asla ve kat a kapalı değildir. Ama ölüm sinyali geldiği dakikada tövbe de bitmiştir, iman da bitmiştir. En kızıl kafirin bile ölümden önce olmak şartıyla iman etmesi mümkündür. Şimdi A şahsını şu saydığımız süreçte bir günah işlediğini düşünelim. Büyük günahsa büyük, küçük günahsa küçük, şirkse şirk, bidatse bidat. Ne yapacak bu mümin ve sonuç ne olacak? Tövbeyi anlamaya çalışıyoruz. Bu mümin filan türden bir günah işledi. Tövbe edecek. Tövbe şartları yerine Getirilmiş orjinal bir tövbe ise çünkü tövbenin orjinal olmama riski de var. Orjinal bir tövbesi tıpkı namaz abdestsiz namaz olmadığı gibi tövbe de şartları yerine gelmeyince e, tövbe değildir. Orjinal bir tövbe yapıyorsa Allahu Teala onun tövbesini kabul ediyor. Bu tövbenin kabulu ne anlama geliyor? O Müslümanın bir önceki basamağa geri döndüğünü gösteriyor. Çünkü kulluk mücadelesinde yüz basamaktan seksene çıkmıştı. Yürüyordu, bir, iki, üç, seksendi. Büyük bir günah işledi, altmışa düştü birden. Tövbe etti. Tövbesi de orijinal, geri dönüyor seksene. Tövbe, demek ki bizim hayatımızda, Yürüyüşümüzdeki aksaklıkları da tamamlıyor. Onun içinde tövbeyi namaz gibi bir ibadet sayıyoruz. Onun için tövbeyi yapmayanlar, beceremeyenler, namaz kılmayanlar gibidir diyoruz. Oruç tutmayanlar gibidir diyoruz. İçki içmek nasıl günahsa, içkiden sonra tövbeyi becermemek, yapmamak da öyle bir günahtır diyoruz. Ve tabi şartları şartları yerine gelecek kendi keyfini, tövbe yarabbi tövbe yarabbi demek değil bu ya ayrıntılarına konuşacağız inşallah burada bir başka başlık daha var bu Müslüman bu günahla beraber sicil yemiş oldu ne demek sicil yedi hani trafik kazası işliyorsun bir puan yazıyorlar sana bir daha işleyince, bir daha yazıyorlar. Bir daha işleyince ehliyeti ver diyorlar. Sen çok suçun birikti. Günahlar da böyle. Günahlar. Melekler bunu kaydediyorlar. Ama allah Teala tevbe eden kulunun sicilini temizliyor. Günahı kalmıyor orada. Yani biz tevbe ederek o günahtan kurtulduğumuz gibi o günahın kirinden de kurtuluyoruz. Temizleniyor. Tövbe temizleyicidir. Dolayısıyla tevbeyi hem kurtarıcı hem aklayıcı olarak görüyoruz. Ve allah Teala, bu hadis-i okuyacağız ileride inşallah inşa Teala. Kulundan diyor ki, bu günahı ben kapattım, sen kimseye söyleme bir daha diyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetimin hepsi için af umudu vardır. İşledikleri günahları başkalarını anlatanlar af olmayacaktır buyuruyor. Allah buyuracak ki onlara ben kapattım sen açtın. Madem açık kalmasını istiyorsun kalsın öyle. Bu da günahın kalması demek. Dolayısıyla tövbenin şartlarından birisi de onu göreceğiz. Teşhir etmemektir günahı. Kıyamet gününde de hadisi şerif çok büyük müjde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet günü Allah kulunu çağıracak. Her kul çıkacak tabi huzuruna. Kulum, hatırlıyor musun yaptığın günahları? Hatırlamam mı ya Rabbi? Şunlar şunlar var. Zaten tutanaklar gelecek. El konuşuyor, göz konuşuyor. Kulak konuşuyor, dinlediği şeyleri anlatıyor. Sonra kul der ki, Ya Rabbi ama ben tövbe etmiştim onlardan. Yani niye açıldı bunlar burada? Çünkü, işte bugün 7 milyar var. Bütün insanlar belki 700 milyar olacak o kıyamet günü. Herkes sana bakıyor. Seni seyrediyorlar. Senin muhaseben açık mahkeme önünde hep. Allah-u Teala kulunu yanına yaklaştırıp buyuracak ki, Kulum, sen dünyada bu suçu işledin, ben seni orada rezil etmedim. Orada etmedim de burada eder miyim? Burada da affettim seni. Şimdi git cennetimi buyurur. Tevbe bu. Tevbe rezillikten de bu dünyada da, o dünyada da, Kurtulma müjdesidir. Burada Furkan suresinin 70. ayeti var. Tövbeye ciddi bir şekilde nasıl bakmamız gerektiğini tarif ediyor. Şimdi günah işlemiş, büyük günahlar işlemiş kullarından Allah söz ediyor. İlla men tâbe Tövbe edenler ve âmene imanını güçlendirenler amile amelen salihen. Ondan sonra da salih ameller yapmaya devam edenler. Bu ders dizisi boyunca salih amel çok geçecek. Salih amele dikkat edelim. Şimdi bunlar kim? Günah işlemiş adamlar sonra tövbe etmişler. Furkan suresinin 70. ayeti. İmanlarından taviz vermemişler bir daha. Salih amel işlemeye devam etmişler. Biz bir defa yatacak yerimiz yok diye palavra dizmemişler. Ola asas benim yerim var bu cennette, çünkü tövbe ettim diyecek heyecanda insanlar. feuleike <gülüyor> İşte onların يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ Allah onların işledikleri de tövbe ettikleri daha sonra günahlarını da sevaba dönüştürecek. Tövbe burada ne oldu? Binlerce tık yukarı çıkardı bizi. Şimdi 80 puanlık bir Müslümandı. Filan günah işledim 60 puana düştüm. Çünkü o günahlarımın terazisine girecek. Yani sevaplarımın bir ağırlığı var, günahlarımın bir ağırlığı var. Günahlar 20 puan bu tarafı basınca bu taraf çökecek aşağı doğru kalkacak yukarıya da. Günah işledim sonra tövbe ettim. Tık geri geldi. 80-80 oldu tekrar. Çünkü tövbe ettim sildi onu Allah. Bir de o günah samimi tövbem sayesinde belki de 20 puan daha kazanmama vesile oldu 100 puana çıktım. Buna hasenat ve sevap diyoruz. Neden? فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ Allahu سَيِّعَاتِهِمْ hasenat. Allah onların günahlarını da sevaba dönüştürecek. وَكَانُ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Çünkü Allah çok tövbe kabul ediyor. Çünkü çok merhametlidir. Sadece gafur olsaydı Allah, rahim olmasaydı, tamam tövbeni kabul ettim, çek git diyecekti. Rahim olduğu için de o çırpınışını, gözyaşlarını kulunun sevaba dönüştürüyor. Belki de kıyamet günü, Yüzlerce insan, milyonlarca insan günahlardan kazandıkları sevaplarla gelecekler yine Bu mantıkla bakıldığında tabi. Burada <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriflerinden de e, üç tane hadisi şerifi nakledeceğim. Bu mantığı iyi anlamamız için buyuruyor ki e, sizden kim bu pisliklerden birini işlerse yani bu günahlardan birini işlerse bu işlediği günahı örtsün. Gelip bize anlatmasın. Anlatırsa cezasını vereceğiz. E ne yapacak? Tövbe istifarını yap. Yine Müslim'de rivayet ettiği hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah dünyada hangi kulun hatasını örttüyse kıyamette de örtecek demektir buyurmuş. İlla Allahu. Yevmel kıyameti. Yine Bukhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir günah işlerse o günahı açıklamaz. Benim ümmetimin bütün günahkarları affolacak tövbe ederlerse ama günahını başkalarına anlatanlar affolmayacak. Bu çok önemli bir uyarı. Bu uyarıya bakarak bir örnek veriyoruz. Bir genç kız cahiliye günlerinde günaha düştü. Rezillikler yaptı. Bu rezillikleri evleneceği zaman eş adayına anlatmalı mı? Cevap. Tak! 10 sene önce yaptığı rezillikler bir kere daha batıracak onu. Asla ve anlatmamalı. Tövbe ettiyse. Nişanlı olacak adam onu görmeye geldiği gün değil. 10 yıl önce oldu, 10 yıl önce tövbe etti. Bir daha o işlere dönmedi ise anlatmayacak. Allah'ın kapattığı bir dosyadır bu. Peki erkek ısrar ediyor. Geçmişini bilmek istiyorum diyor. O erkeğin yanlışı bir defa. Ona şunu diyecek. Ben lise okudum. Bir sürü erkeğin olduğu bir yerdi orası. Sana hurilerden bir huriyim diyemem. Ama dört sene lise hayatımı da anlatacak halim yok sana. Bir sürü erkek beni gördü. Bir sürü erkeği ben gördüm. Bir sürü erkekle şakalaştım. Genelini anlatıyorum. Filan yerde kol kola tutup, bir ağacın altında gidip, Mesela birbirimizi öpmüştük demiyorum. Peki iş geldi erkeğin bekaretin var mı yok mu sorusuna geldi ve burada yok. Maalesef yok. Aldatamam seni. Yalan söyle. Bu yanlış bir taktik. Siz çok fazla inceliyorsunuz. Başka bir bayanla nasibinizi arayın. Teşekkür ederim deyip süreci bitireceğiz. Çünkü bunu soran bir erkek Yalanın bedelini ödetir. Bu aptallık olur. Buz günahı tekrar itiraf etmek hadisi şerife giriyor. Günahları teşhir haram. Nasibimizi başkasından arayacağız. Ya evlenemezsem? Sen bir günahtan daha tövbe et. Nedir o? Kadere iman yok sende. Ondan da tövbe et. Ne demek bir daha evlenemezsen? Allah-u Teala'nın yazdığını mı bozacak birisi, yazmadığımı gelip seni bulacak? Evlilik kaderdir. E niye o zaman ben işte 35 yaşına kadar evlenemedim? Yani 35 yaşına kadar evlenilecek diye bir kanunu mu var? Bakara suresinde bir ayet mi var? Kim 30 yaşını aşarsa evlenemezse o evlenememiştir diye. Herkesin bir yaşı, haddi var, hududu var. Demek ki günahları teşhir, ölü günahı diriltmektir. Yoktur. Bunu bir örnek olarak gördük. Erkek de bu teftiş noktasına takılmamalı. Kadın da ne yalan konuşmalı ne kendisini teşhir etmeli. Yalan da haram. Ama teşhir etmek zorunda da değiliz. Burada şeytan nasıl devreye giriyor? Sen tövbe ettin. Öyle yalan zaten büyük günah. Her şeyi samimi söyle. Erkeğe de ne diyor? Böyle bir şey varsa ben seni zaten kurtarıcı olarak kuşatırım merak etme diyor. Ama bir sene sonra da sen zaten rezil biriydin. Defol git diyor. Şeytan uzun vadeye oynuyor. Eş adayları ise duygusal olarak bir saatlik tiyatro oynuyorlar. Biz cennet insanları olarak Şeytanın da ötesinde zamana oynamak zorundayız. Yalansız, samimi ve ciddi bir şekilde. Burada insanoğlunun en önemli sorunlarından birisini konuşmadan risk bölgesini atlatamayız. O da nedir? Mal, para, arsa, toprak, kazanç dediğimiz her şey. Yani insanın birikimi. Çünkü kıyamet günü toparlanıp geldiğimiz zaman insan oğulun malı kadar bir de dili ve şehveti başına bela olacak. Bütün bu üçlü sacaya mal, şehvet bu mal üzerinde yığılıp duruyor. Zulümler bunun için yapılıyor, hırsızlıklar bunun için yapılıyor. Dolayısıyla mal terbiyesi, mal kültürü, Müslümanca mal sahibi olmak diye bir bilgimiz olacak. Ve tövbeyi çağrıştıran hataların başında mal olduğunu da asla unutmayacağız. Bu ilk önce helal kazanıp, helal biriktirip, helal harcama. Üç nokta. Kazanırken, biriktirirken, harcarken. Helal kazanabilirsin, zekatını vermeden biriktirdiğin için başına bela olur. Harcanmaması gereken yerde harcadığın için, israf ettiği için veya caiz olmayan bir şey aldığı için başına bela olur. Dolayısıyla kazanırken, biriktirirken, harcarken helal kalitesini yakalayacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Bir kere bileceğiz ki şu hayatımız, ve hayatımızda karşımıza çıkan ne varsa her şey Allah'ındır. Benim param yok. Allah'ın bana emanet ettiği para var. Benim dairem yok. Allah'ın bana emanet ettiği daire var. Benim iş yerim değil. Allah'ın bana emanet ettiği. Her şey Allah'ın. Kul innasalati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. Ayeti bu şekilde hatırlayacağız. Ve unutmayacağız ki çalışmak cihat düzeyinde bir iştir. Çalışmak. Ya para kazanmak için çalışmak. Müzzemmil suresinin 20. ayetinde allah Teala cihat etmekle çalışıp para kazanmayı aynı düzeyde bize gösteriyor. Müzzemmil suresinin 20. ayetinde. Bu meselede Taberani'nin evsatında rivayet ettiği bir hadisi şerif. Hepimizin e, dikkatini çekmesi lazım. Kâb İbni Ucura radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yürürken e, bir zat görmüşler, insan görmüşler. Adam üç kişi kadar heyecanlı çalışıyor. Güneşin altında bu kazmasını vuruyor. Yani böyle yıpranıyor adam. Orada demişler ki ya Resulullah şu adam Allah yolunda böyle cihad ederek çalışsaymış ya. Bu ne bütünü tarlasında çalışıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki öyle değil yanlış düşünüyorsunuz. Eğer küçük çocuğu var da onun rızkını temin etmek için çalışıyorsa o da Allah yolundadır buyurmuş. Yaşlı annesine babasına hizmet etmek için onlara rızık vermek için fazla çalışıyorsa o, o da Allah yolundadır. Kimseye minnet etmeyeyim, onurumla yaşayayım diye düşünüyorsa e, o da Allah yolundadır buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bundan anlıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çalışmayı Allah yolunda bir iş olarak gösteriyor. Hatta başka bir hadis-i şerifinde o da Taberani'nin evsatında rivayet rivayet edilen bir hadis-i şerif. Akşam evine bitkin bir vaziyette çalıştığı için çok çalıştığı için gelen birisi mağfiret olmuş olarak evine gelir. İşi helal. Helal bir iş yapıyor. Çocuklarının maişeti, rızkı için çalışıyor. Gelmiş ki eller patlamış. pazusu tutmuyor. Kul ayağı yürüyemiyor. Bitkin halde geliyor. Allah onu mağfiret eder. Yani namaz gibi, tesbih gibi çalışmak da bir ibadet çeşidine dönüşebiliyor. Demek ki peygamberlerin tamamı çalışan insanlardılar. Hatta... Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çalışmayı ki bazı peygamberler filan filan mesela marangoz, demircilik, ilk insan mesleklerinde peygamberler var. Ama koyun çobanlığı yapmayan peygamber yoktur buyuruyor. Bunu bile yapmışlar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün asırlarda geçerli kuralı koyuyor. İnsanın kendi eliyle kazanıp yediği kadar helal ve temiz bir mal olamaz buyuruyor. Dolayısıyla biz nasıl çalışacağız, nasıl kazanacağızın ölçülerini koyuyoruz. Çünkü tevbeye zemin hazırlayan hatalardan ilk üç sırada gelen şeylerden birisi bu mal konusudur. Çünkü mal insanda bir hırstır. Ne dedik şeytan? İnsanın içindeki biriktirme hırsını çok ciddi kullanır. Bunun için ne yapıyoruz? Temiz, helal şeyler arıyoruz. Çalışırken, kazanırken, yerken, içerken haramdan ve şüpheliden uzak duruyoruz. Ve istemeyen, istemeyen Müslüman olmak zorundayız. Dilenen demiyorum. İstemeyen Müslüman olmak zorundayız. İstediğin zaman e, kesinlikle ölçüyü kaybedersin. İki, üç insan ...ne kadar çalışması, kazanması, ne kadar biriktirmesi gerektiğine dair ölçülendirmeyi... ...kendi ihtiyaçları açısından yapmalı. Başkasına bakarak yapmamalı. Mesela ben 1000 değil de 1500 kazanmalıyım. Neden? Çünkü ancak çocuklarımın ihtiyacına, ev masraflarıma yetiyor derim. Doğru. 1800 kazanmam lazım, haç parası biriktiriyorum. Doğru. Ben 2000 kazanmam lazım. Niye? Niye? Arkadaşlar 2000'e çalışıyor. Sana ne? Yani bizim midemiz kendi midemiz olmalı. Başkasının midesine göre sofraya oturamayız biz. Bütün rızık ve mal kazanmayı da bir mideye benzetirsek, onun belki çok borcu var. Belki imanı yok, belki ahiretten beklentisi yok. Yani hayat standartımızı, refah standartımızı kendi beklentilerimiz ve ihtiyaçlarımıza göre ayarlayacağız. Başkalarına toplum standartına göre ayarladığımız zaman şeytanın eline ciddi bir şekilde e, el, elim, elimizi uzatmış oluruz. Yani şeytanla pazarlığa oturmuş oluruz. O da nasıl kullanırsa kullanır artık. Bir başka özellik allah Teala'nın verdiği nimetleri israfsız bir şekilde kullanmalıyız. Nimet stokçusu değil, nimet kullanıcısı olmak zorundayız. Yani Müslüman ne israf eder ne de cimri olur. Ortasında bir hayat yaşayacağız. İnsanların hakkı bizde olmamalı, hem zekat hakkı hem diğer bildiğimiz haklar olmamalı ve şükreden Müslüman olmak zorundayız. Şükrümüzü yapmadığımız zaman, maazallah, şükrü beceremediğimiz zaman Allah nimetlerini geri çeker. Ve bir de e, bu şükrü yapılmamış mal hem geri çekilir bir ihtimal, bir ihtimal de zehirli mal olur o. Ne gibi? Yani sağlam bir et aldık biz. Pirzola yapacağız, haşlama yapacağız diye. Dolaba koymadık, güneşin altında bekledi. Ertesi gün etin bir bölümü çürüdü. Şükrü yapılmayan, zekatı verilmeyen, infak edilmeyen pintinin malı da bu şekildedir. Ölçü olarak diyoruz ki, madem ki şeytan bu hayatta fırsatlar kolluyor bir taraftan, öbür taraftan da mal, Bizim için bu hayatı ayakta tutan temel nesnelerden biridir. O zaman şeytanın hedef tahtasında bizim malımız vardır. Yoksa şeytan gelip kimsenin yüzüne bir tokat, kalbinin üstüne bir yumruk vurmuyor. Direkt saldırmıyor. Saldırısı dolaylıdır. Bu sebeple biz malı şeytanın değil, mümin olarak bizim kontrolümüzün altına almak durumundayız. Diyoruz. Burada geldiğimiz bu nokta inşaallahu Teala anlaşılıyordur. Bu bunların hepsini biz becerip yaptığımız zaman bir iznillahit Teala Allah'ın sevdiği kul oluruz. Allah da kulunu sevdi mi yolunu açar zaten. Allah niye kulunun yolunu tıkatıyor? Çünkü kul sempatik değil. Melekler o kulun kokusunu koklanmak istemiyorlar. Startı, kötülük manasında startı, başlangıcı insan yapıyor. Allah da üstüne üstüne onu kilitliyor. Kapıyı üstüne kilitliyor Allah bu sefer. Demek ki bizim bu anlattığımız şeylerin tamamından ne anlatıyoruz? Kulluğun riskli noktalarını anlatıyoruz. Bu riskli noktalardan biri Allah'ın sevgisini kaybetmektir. Allah'ın sevmediği bir kul olmaktır. E Allah'ın sevdiği bir kul olmak için uğraşıyoruz. Bunlara ters taraftan, bu anlattıklarımıza ters taraftan baktığımızda Allah beni nasıl severin açıklaması bunlar aslında. Allah beni böyle sever demek ki. Burada Allah'ın sevgisini engelleyenler açısından bir daha baktığımızda Allah kafiri ve küfrü sevmiyor. Haramı helalleştirmeyi sevmiyor. Faizi en büyük günah ol gördüğü için faizin girdiği yere savaş ilan ediyor Allah. Kendisi yemiyorsa da Müslüman yiyenlerin ortasında savaş ortasında kalmış oluyor. Allah'ın adından başka bir şeye yemin etmek Allah'tan kopmaktır. Büyük günahlar, münafıklık, cimrilik, riyakarlık... Allah'ın rahmetinden umutsuz kalmak, kibir, zulüm, cihadı terk etmek, Müslümanların arasında gruplaşmaya sebep olacak şeyler yapmak, nimetlere nankörlük yapmak, Allah'ın kullarına zulmetmek, israf etmek, sılayı rahimden kopmak, emri maruf ve nehyanil münker, yani iyilikleri emretmek, kötülüklerden alıkoymak, zina Yöneticilerin zulmetmesi, fuhşun yaygınlaşması, insanların tembelleşmesi, hırsızlık, birbirlerine hainlik yapmaları insanların Allah'tan uzak kalma nedenleridir. Ve bu bir risktir. Kulluk riskidir bu. Mesela namaz kıldığım halde niye namaz bana zevk vermiyor? Bu saydığımız maddelerden birinin etkisi altındasındır sen. Ben zekatı veriyorum, tamam. Bin zekat var, o bini veriyorum. Ama e, bu bin zekatı verirken, içim içim diyor, eyvah yandık gitti para, Az sonra mı verseydim diyorum. Verirken de eski parayı veriyorum, aman bari eski para gitsin diyorum. Neden? Çünkü Allah sadece görevini yapıyorsun diye onu kabul ediyordur, ediyorsa. Kulum benim için bir iş yaptı diye, Allah senden razı olmuyor. Sevmiyor seni Allah. Bu sevgiyi kaybetmek riskli alanlardan biridir. Bir başka riskli alan da insanın çevre oluşturamamasıdır. Yani müminin hedeflediği cennet hayatını hedeflemeyenlerin veya hedeflese de uygulamayanların ortasında hayalet biri gibi kalması söz konusudur. Hayalettir o orada. Onun için müminin çevre oluşturması lazım. Biz burada çevreyi oluşturacağız derken hani seçelim çevremiz bundan sonra otomatik böyle olsun. Böyle bir sanal şeye çok alıştık bu dünyada. Sanal bir şey değil bu. Bir yatırımı gerektiriyor. Yani bu günah ortamından çevremiz sayesinde, arkadaşlarımız sayesinde, kardeşlerimiz sayesinde, mümin kardeşliğimiz sayesinde huvvet Sayesinde Allah'ın izniyle kurtuluyoruz. Yani mümin kardeşlerim derken benim sıkışınca borç isteyeceğim. Kafirlerde de var bu. Faizli de olsa borç alıyorlar birbirlerinden. Yangın olursa çocuklarımı işte arabamız kaza yaparsa onun arabasını işte emanet bir şey lazım olursa komşu. Ya bunlar sıradan insanlarda da var. Ayet öyle demiyor. فَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Müminler birbirlerinin velisidirler diyor. Veli, veli. Veli, Türkçe'de yabancı bir kelime değil. Okula giderken çocuğu velisi götürüyor. Hastaneye velisi götürüyor. Ne demek? Bunun sorumluluğu bende demek. İki mümin birbirinin velisidirler. O onun velisi, o onun velisidir. Karı koca mümin oldukları için o onun velisi, o onun velisidir. Yani birbirimizin sahibiyiz biz. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman risk kalkar. Ne riski? Şeytanla yalnız kalma riski. Çünkü mümin telefonumda var, komşu olarak var, her gün arayarak var, dertlenince var beraber ibadet ediyoruz, çocuk eğitiminde beraberiz, ailemizde sorunları beraberiz. yani mümin kardeşliğimizi ashab-ı kiram gibi yaşıyoruz dolayısıyla yalnız değiliz biz yalnız değiliz kardeşlerim var benim telefonla da olsa onlar yanımda diyebiliyorum iki benim gözümün yaşına bakmadan yanlışımı yüzüme söylüyor yanlışımı yüzüme söylediği için ben hataya düşmüyorum Düşsem düzeltiyorum. Ve yarışıyoruz biz. Beraber Kur'an-ı Kerim oturu okumaya oturuyoruz. O beni teşvik ediyor, ben onu teşvik ediyorum. Sadakayı kime verdin diyor, şuraya verdim diyorum. Orası değil, burası daha iyi de ben oraya veriyorum. Birbirimizin destekçisi, yarış destekçisi, kışkırtıcısı oluyoruz adeta. Demek ki e, biz mümin kardeşliğimizi yaparken... Bir, yalnız kalmamak için, yalnızı kurt e, kapar. Yani yalnız koyunu kurt kapar gibi şeytan kapmasın diye yalnız kalmamak için. Bana faydalı olacak nasihati gözümün yaşına bakmadan söylesin diye. İyilikte yarış yapalım diye. Ve dört, hata ettiğim zaman kulağımdan tutacak. Benden on yaş büyüksün, tövbe edeceksin, bu evden gitmem ben diyecek. Bu kadını boşayamazsın diyecek. Bu çocuğu dövemezsin bir daha, atamazsın evden diyecek. Yanlışlarıma müdahale edecek. Ben evimi satıyorum, sen de şu faizli borcu ödüyorsun, bu faizden kurtuluyorsun diye. Ya niye sen evini satıyorsun? Sen faizdeyken ben mümin kardeş olarak yıpranıyorum. Kardeşliğimiz gidiyor ve sen de paran yok. Bir kere bulaştın bu işe. Ben evimi satıyorum. Ne olursa olsun benim ben kirada otururum, sen bu borcu ödüyorsun. Diyorsun. Bu dört şeyi yaptığımız zaman mümin kardeşliğimiz var bizim. Yalnız kalmıyoruz şeytana karşı. Kardeşim var benim. Gözümün yaşına bakmadan nasihat ediyor bana. Yağcılık yapmıyor. Hayırda iyilikte yarışıyoruz. Hatalarımda önümde engel oluyor. Bu dördünü yaptığımız zaman benim mümin çevrem var. Mümin çevrem varken de Allah'ın izniyle hata işlemiyorum. Bu kaybolduğu zaman şeytanın kucağına... Düştün demektir. Onun için mümin kardeşlığımızı zedeleyecek ırkçılık, ekonomik rekabetler, takım tuttu bilmem ne tuttular, parti, şu, dernek, tarikat, vakıf, her ne varsa kardeşliğimizi zayıflatan şeytanın lehine yatırımdır. Diyoruz. Risktir bu sebeple diyoruz. Son bir nokta, O noktada şudur, cahil ve cahillik, Allah'a giden yolda en büyük risklerden birisidir. Bahsettiğimiz şu şeytanın düşmek, nefse düşmek vesaire, bütün o tuzaklar cahil için geçerli. Elbette alim de tuzağa düşer. Ama alim, Bile bile düşer ve cehenneme odun olur. Körük körüne düşer. Ama cahil bir noktada özür taşıyor. O özrü giderebilir cahil insan. Buradaki cahillik okuma yazma bilmeyen manasındaki cahillik değil. Diploması icazeti olmayan manasındaki cahillik değil. Gerçeği anlayamamak cahilliği. İnsanın iki türlü cahilliği var. Birisi normal cahillik bir de zır cahillik. Normal cahillik nedir? Mesela peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede peygamber oldu diyorsun bilmiyorum diyor. Bu bunun cahili. Öbürüne soruyorsun Medine'de peygamber oldu diyor. Ya etme 13 sene değil Yok Medine'deydi diyor. Gerçeğin zıddını iddia ediyor. Buna mürekkep cahil. Yani katmerli, zır cahil denir buna. Şüphesiz birinci cahil sorunsuzdur. Neden? Bilmeyebilir insan, ters bir şeyi iddia etmedikçe öğrenmeye adaydır. Dolayısıyla cahili e, sorumluluk taşıma açısından Değerlendirdiğimizde, cahili iki türlü değerlendiriyoruz. Birincisi, hakkı aramaya, doğruyu aramaya merakı olmayan cahil. Bunun hiçbir özrü yok. Kıyamet günü kütük olarak dirilecek bu. Dünyada da özrü yok. İkincisi, doğru nedir merak ediyor. Bunun içinde gayret ediyor, dersleri dinliyor, bir türlü anlayamadı hala. Bunu biz bilenlerle aynı tutuyoruz. Bu öğrenme yolunda çünkü. Fakat birisi Müslüman olduğu halde öğrenme merakı da yok fakat cahilde O ateşe aday diyoruz. Cahillik bir risk alanıdır dedik ya bunu açıyoruz şimdi. Yanlış burada Müslümanın İmam-ı Azam gibilerin bileceği meseleleri bilmek zorunda olmadığını da itiraf etmek zorundayız. Müslüman Hangi şeyi bilmezse mesul olur? İslam'da namaz diye bir ibadet var. Ben ne bileyim kardeşim? Hiç mi merak etmedin? Yüzlerce kere ezan dinledin. Bu ne diye merak etmedin? Hem Müslümanım diyorsun. Hem faizin haram olduğunu bilmiyorsun. Bu olmaz. Ama devletin verdiği öğrenci kredisinde geri dönüşüm olarak faiz olabilir. Veya olmayabilir. Bunu devlet veriyor. Devlet verdiğine göre devlet sonra geri alırken sen bunu bana üç verdim, üç buçuk geri vereceksin diyor. Bu hiç faize benzemiyor. Ben bankaya gidip kredi istemedim dese bu bir özür olabilir. Ama e, fabrika kurmak için filan bankayla anlaşıyorsun. Şu kadar serveti ondan alıyorsun. Bu kadar geri vereceğim. Faiz ne demektir bilmiyorum. Diyemezsin bir daha. Müslüman, Darul Harb'de yaşıyordur. Neresidir Darul Harp? Yani küfür diyarı. Kuzey Kore'de mesela. Yüzde yüz küfür diyarı. Yani Çin'in iç bölgelerinde yaşıyordur. İslam'ın ayrıntılarını bilmeyebilir. Müslüman, geçen hafta Müslüman olmuştur. Seyb-i Seycesi'ni bilmiyor. Olabilir. Yeni Müslümandır. Müslüman, İnsanların girip çıkmadığı sahrada bir yerde yaşıyordur. Olabilir, cahil olabilir. Çok derin fıkıh meselelerini, akayet meselelerini bilmiyor olabilir. Allahu Teala'nın isimlerini say diyorsun. Bilmiyor, olabilir. Bu çünkü derin bir mesele. Allah'a iman, meleklere iman, altı iman esasını bildirme sıfatlarını tek tek saymıyor olabilir Müslüman. Veya Müslüman böyle bir ortamda Gayret ediyor henüz o noktaya gelmedi. Bu da olabilir. Bunu da kabul ederiz. Bu yolda hala. Bunların hepsinden ne çıkıyor? Cahillik bir özür olabilir ama cahillik meşru değildir. Ne demek cahillik meşru değildir? Cahillik diye bir meslek yoktur. Bir sebeple cahil olmak vardır. Ben bu meseleyi bilmiyorum. E olabilir. Olabilir öğrenirsin. Bu meseleyi bilmiyorum. Bilmeme üzerine de meslek edindim. Şükürler olsun biz bir şey bilmeyiz. Ha böyle bir anlayış yok. Herkes kıyamete kadar ömrü olsa kıyamete kadar talebe olmak zorundadır. Burada İslamiyetin gitgide bunca teknolojik Fırsatlar, imkanlar, öğrenim, öğretim imkanları, cep telefonu bile hafız olmaya başladı. Böyle bir ortamda insanların hala sev secdesinden orucu bozup kefaret gerektiren şeylere kadar günlük hayatın pek çok din meselesini bilmemeleri, biliyorum zannedip hiçbir şey bilmemeleri, en basit denebilecek bilgilerden bile yoksun olmaları din açısından ne ile yorumlanacak? Tek kelimeyle yorumlanacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin ve diğer hadis kitaplarının rivayet ettiği hadiste ne buyuruyor? Kıyamet yaklaştıkça ilim kalkacak, cahillik yerleşecek buyuruyor. Başka bir hadisinde kalem güçlenecek diyordu. Ne demek bilgi güçlenecek? Ama cahillik de artacak. Neden? İnsanlar yararlı şeyler bilmeyecekler. Bilgi dağarcıklarında boş dedikodu olacak. 200 tane futbolcunun adını soyadını hangi takıma ne zaman girdi çıktığı bilecek. Ama 10 tane aşere-i mübeşşereden say cennete girecek kullarını Allah'ın dediğinde bilmiyor olacak. Gerekli zorunlu bilgiler insanlar için soğuk bilgiler. Ama gereksiz bilgiler, dedikodu, gıybet, o ne dedi, bu ne dedi, sosyal medya, faşist medya, bilmem ne. Hepsi insanların zihnini ve gündemini dolduracak. Bu bölümde neyi konuşmuş olduk? Kulluk ve Allah'a yaklaşma mücadelemizde risk alanlarını konuştuk. Bu riske mümin düşmeden nasıl mümince bir hayat yaşayacak onu konuştuk. Allahü Vesselam ve sellem ala aleyhisselam Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in aleyhisselam aleyhisselam aleyhisselam